Oh yeah. la checaste. Merhaba Kainat, bugün 12 Haziran Çarşamba, yıl 2013, ay 6, gün 163, Hızır 38, 1434, hicre Şaban 3, 1429, Rumi Mayıs 30, Çevre Koruma Haftası, günün tarihi, 183 yıl önce bugün 12 Haziran 1830'da Fransızlar Osmanlı Devleti'ne bağlı bulunan Cezayir'i işgal etmeye başlamışlardı. 67 yıl önce bugün 12 Haziran 1946'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu. Yemek listesi gün 163. Domates dolması, zeytinyağlı Ayşe Kadın fasulyesi, salata ve krem şokola. Büyük Saatli Marif Takvimi How many roads must a man walk down?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 THE ANSWER IS BLOWING IN THE WIND YES AND HOW MANY TIMES MUST A MAN LOOK UP BEFORE HE CAN SEE THE SKY YES AND HOW MANY EARS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 herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı haftanın 3. Açık Gazetesinin açılışını yaptık. Ömer Madre Can Bil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet. Çok yoğun, olağanüstü günlerden geçiyor. Hem İstanbul hem Türkiye. Onlara birazdan değineceğiz. Bob bir parçasıyla açılışımızı yaptık. Blowin' in the Wind çok iyi bilinen şarkılarından birisi. Bugün biraz böyle 1960'ların nostaljik diyebileceğimiz ama aynı zamanda da devrim havasını üfleyen şarkılarından da günümüzden de şey yapabiliriz, bakabiliriz. Şimdi evet 12 Haziran da tarihte bugün neler olmuş ona bakalım 1939'da Doktor Cyclops adlı ilk korku filmi teknikalar yüksek teknikle çekilmiş o günden bugüne de durmadan korku filmleri çekiliyor dünyanın evet. dört bir tarafında şu anda da Taksim meydanında da bir <gülüyor> korku filmine benzer şeyler de polis saldırıları sırasında ceryen ediyor. Trajikomedi desek biraz daha içinde komedi de var. Biraz Edi, ama evet. endişe verici tarafları elbette, da elbette. çok var ve özellikle dün akşam e, polisin Gezi Parkı'na müdahalesiyle beraber çok o, giderek vahamet kazanan olaylar var. Üzerinde konuşmaya çalışacağız. 1964'te e, apartheid ırkçılık karşıtı aktivist ve African National Congress diye adlandırılan partinin lideri Nelson Mandela ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış Güney Afrika'da 1964'te bugün kendisi Mandela'nın kendisi de şu anda ciğerlerinden rahatsızlığından dolayı durumu kritik olduğu belirtiliyor. 2009'da da İran'da büyük büyük hem İran'ın içinde hem de uluslararası alanda büyük yankılara yol açan tartışmalı bir başkanlık seçimi yapıldı. O günden bugüne de bastırılarak durdurulmaya çalışılıyor özgürlük mücadelesi. Evet, günün olayları tabii ki Türkiye'de şiddetin arttığı, polisin Taksim Meydanı'nı temizlemeye çalıştı. Bankartlardan temizlemeye çalıştı. Pankartlardan, temizlemeye çalıştı. Pankartlardan evet. ve insanlardan da aslında evet. Taksim meydanında temizlemeye çalıştı. 50'den fazla avukatın tutuklanıp yerler, bir kısmının yerlerinde sürüklendiği çok sayıda yaralının olduğu ve gece vakti de Gezi Parkı'na da müdahaleler olduğu bir gün yaşandı. Çok uzun ayrıntılı bir Takip yapmaya çalıştık dün programını. Ondan sonra da meydana gitti bazı arkadaşlarımız ve biz terk ettiğimiz sırada da oldukça gergin bir durumda vardı polisin baskı yapması. Zaten arada biz oradayken de bir müdahale oldu parker gazla müdahale oldu sonra gezediren işçileri onlara direndi ve polis çekildi fakat e, gezidekilerin can güvenliği olmadığını da söyledi İstanbul Valisi Mutlu basın toplantısında çocuklarınızı Gezi Parkı'ndan çekin can güvenlikleri yok diyerek bir önemli şey evet bir şey tohumu attı Şüphe çocuklarınızı çekin dedi ve bir diğer açıklamada başbakan Erdoğan'dan geldi Erdoğan da artık bu işi bitirin demiş ve Samimi duygularla eyleme katılan gençlerin de gözlerinden öptüğünü söylemiş Başbakan Erdoğan. Evet bu bir ayırma çabasının yani provokatörler arada gerçekten de yer alan provokatörlerden zaten de, direnişçiler de zamanla, zaman içinde şikayet ediyorlar ve onlar istemiyorlar ama bu özellikle polisin veya iktidar partisinin de ayırma, yani iyiler, iyi çocuklar, kötü çocuklar ayrımı devam ediyor. İsterseniz bir özet yapalım ondan sonra gazete manşetlerine bakalım. Çok önemli haberler var. Yani bu Taksim Gezi Parkı'nda yaşananlardan ötürü bazılarını da atlamak zorunda kalıyoruz. E, fakat bugün gerçekten atlanmaması gereken bir haber daha var. Taraf gazetesinde var bu haber ve Uludere kapatıldı diyor haberde. Evet en önemli haberlerden biri de o dünyada da önemli birkaç haber var. Sonlara da değinelim. Diyarbakır Başsavcılığı Uludere katliama için görevsizlik kararı verdi. Bunu da söyleyelim. Ayrıca e, yine Taraf Gazetesi'nin takip ettiği çok önemli bir olay evet. var. Muhaberat Devleti kurulması, yeni yasanın gelmesi, MIT'e fişleme, izleme, psikolojik istihbarat ve operasyon yetkileri verilmekte olduğu söyleniyor. Milli İstihbarat Teşkilatı zaten hali hazırda imzaladığı protokollerle beraber Milli Eğitim Bakanlığı, PTT, Türk Hava Yolları gibi kurumların kurumlarla temas eden vatandaşların bilgilerini gayet rahatlıkla edinebiliyordu. Şimdi yeni bir yasa geliyormuş. Bu yasada MIT'i fişleme, izleme, psikolojik istihbarat ve operasyon yetkileri veriyormuş. Oldukça karamsar bir durumdan bahsediliyor. Evet Erdoğan dün zaten yeni bir kendisine ve Türkiye'nin yönetimine ilişkin bir dizi açıklama yaptı ve bu Erdoğan değişmez diye kendisinden üçüncü şahıs olarak bahseden bir konuşma yaptı. Kusura bakmayın bu Tayyip Erdoğan değişmez demiş. Üçüncü, kendisinden üçüncü şahıs olarak bahseden insanlardan oldum olası şahsen çok korkarım ben. Çünkü bu bir başka bir şeyin de işareti olabilir diye düşünmek mümkündür. ...bazı problemlere işaret edebilir... ...ama uzmanlık alanım olmadığı için... ...sadece korktuğumu söylemekle... ...yetineyim... E, ...çözüme müdahale oldu... ...bütün gazetelerde de... E, ...var... bu ...bunun üzerinde çok duracağız... ...durmaya çalışacağız... ...çok büyük bir... E, bastırma operasyonu vardı Taksim'e müdahalede ve bütün dünyadan da çok büyük yankı bulduğunu söylemeliyiz. Evet dün yaklaşık saat 8'de başladığımız yayını Açık Radyo'da özel yayını Gezi Parkı özel yayını 8 civarı bitirdiğimizi diye hatırlıyorum. Hatta yani devamı da biraz daha devam daha etti. artık düşmüştüm. Ondan sonra devam eden bir yayın vardı. Bugün de aynı şekilde biz röportajlar yapmaya çalışacağız. Seslerle alakalı şeylerden bahsedeceğiz. Ama bağlantılar yapacağız. Eee evet. miyiz? Bilmiyorum. Evet. Zaten bu yoğunlukla e, gitmemesi bekleniyor. Fakat e, 20 Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin de gece gece orada gezi parkında geçirmesi e, ve bir kalkan olmaları söz konusuydu. Evet ulaşım aşede tedbirini almış. Bugün e, Metro Osman e kadardı. Osman öte, öte taraflara yani Taksim ve Şişane tarafına ulaşım sağlayamıyordu insanlar. Metroyu kullanan insanlar. Böyle bir bilgi daha var. Evet şimdi şeyden de bahsedelim. Umudere dosyasının kapatıldığını söylemiştik. Askeri savcılığa bırakılmış görevsizlik kararı veriyor Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı. Şey, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı. Çok saygın olmaya başladım. Biraz da yorgunluğun etkisi olabilir. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde muazzam bir skandal devam etmeye devam ediyor ve N.S.A. diye adlandırılan National Security Agency yani Ulusal Güvenlik Kuruluşu bütün Amerikalıların çok büyük bir kısmının dinlenmesi, güvenlik gerekçesiyle haber verilmeden dinlenmesi üzerine ACLU Sivil Haklar Örgütü Obama yönetimini dava ediyor. Türkiye'de de Avrupa İnsan Hakları mahkemesine gönderme davası var. Yani hukuki müracaatlar ediliyor. Bir de günün önemli gözüken haberlerinden biri Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ILO'nun dünya genelinde e, 10 milyon kadar çocuğun tehlikeli hatta kimi zaman köleliğe varan şartlarda hizmetçi olarak çalıştırıldığını açıklamış. Bu da olağanüstü işte, trajik boyutları olan bir haber. Evet, şimdi dönelim. Gezi Parkı'na. Gezi Parkı'na. Biz, manşetlere bakalım mı? Çok ilginç haberler var. Çok ilginç manşetler var açıkçası. Mesela ben başbakanların eylemcileri gözlerinden öptüğünü bilmiyordum. Öyle bir şey varmış, Milliyet gazetesine öğrendim. Artık bu işi bitirin diye seslenmiş samimi ve sağduyulu eylemlere katılan gençlere. Evet, dünkü konuşmasında yapmış bunu. Bakalım peki, öncelikle bu Erdoğan değişmez sözüyle taraf gazetesi de bunu söylemiş zaten. Sert ve geriyor şeklindeki eleştiriye önlerinde diz mi çökecektik bana sert diyorsanız kusura bakmayın. Bu Tayyip Erdoğan değişmezsin demiş. Dediğin gibi senin de milliyette de manşet artık bu işi bitirin. Samimi duygularla eylemlere katılan gençleri ayrı tutuyoruz diyor. Artık bu işi bitirin. Gözlerinden öpüyorum demiş. Zaman gazetesinde polis Taksim'e girdi. Gezi Parkı'na müdahale yok diyor. Hı hı. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla bu ıı, doğruyu yansıtmıyor. Taksim'e giren polis Cumhuriyet Anıtı ve AKM'deki afişleri söktü. Barikatları kaldırdı. Parktaki eylemcilere dokunmayan polis ekipleri taş ve molotofla saldıran göstericilere biber gazı ve tazikli suyla müdahale etti diyor alt başlığında Manşet'in. Ama... Gezi Parkı'na da müdahale ettiğini atlamış olsa gerek gecenin daha ileri bir saatinde olduğu için ve resim altlarında da fotoğraf altlarında da göstericiler baz istasyonu aracını yaktı gibi baz istasyonu aracını yakmışlar. Ya bu olayın biraz daha detayına bakmak gerekebilir. Zaman gazetesinin söylediği gibi olmayabilir olay. Zaten coğrafi açıdan da oradan bir gaz bombasını bıraktığınız zaman Gezi Parkı tamamen etkileniyordu. Kütüphanenin olduğu yere ben kütüphanede olan insanlarla konuştuğum üzere sabah ve öğle saatlerinde olmak üzere iki defa gaz bombası düşmüş tesadüfen ya da bilerek onu bilim, o bilinmiyor nasıl nişan aldıkları. Ama bir, böyle bir müdahale vardı. Bir, bir kütüphanede Taksim Meydanı dediği Gezi Parkı'nın içindeydi. Revire. Revire aynı şekilde yapılan bir müdahale vardı. Yaralıların geldiği bir şekilde. Yani İnsanların izdatçılıkları vardı. Evet. Yani saat biz aşağı yukarı kaçta gittik oraya? 7, 7. 7 civarında miting yapılacaktı. Yapıldı zaten. Fakat mitinge de müdahale edildi. Fakat biz oradayken bir kere Büyük bir gaz dalgasının altında kaldık. En az bir kere üstelik de yani birden fazla kaldık tabii. Üstelik de gözümüzün önünde başından yaralanmış mesela kanlar içinde en az bir kişiyi gördüm ben. Onun ötesinde durmadan sedyeler koşturulup yaralıların yaralanmış ya da gazdan ağır şekilde etkilenmiş insanların da ...koşturulduğunu gördük. Fakat... ...biz bu ayrıntıya... ...girmeden dün neler oldu... ...ve bugün neler bekliyor bizi... Evet. Konuşmadan manşetlere biraz daha bakalım. Çözüme müdahale denmiş mesela Radikal Gazetesi'nde. Vali Mutlu da Gezi'yi terk edin demiş. Gezi e, taksime müdahale edileceğini ancak gazip parkına dokunulmayacağını ısrarla vurgulayan Vali Mutlu. Dün akşam sert müdahaleden sonra yaptığı açıklamada can güvenliği kalmadı. Gezi'yi terk edin. Sizin biraz önce de belirttiğiniz şeyi söylemiş. Ve şöyle demiş aynı zamanda. 15 gündür bu ortamı İstanbullulara... Türkiye'yi yaşatmış olanlara karşı bugün çok daha farklı bir tutum göstereceğiz demiş. Yani Artık çiçek, böcek, ıhlamurlar vesaireler tweetleri bitmiş durumda. Öyle görünüyor. Evet böyle bir durum var. Cumhuriyet Gazetesi vahşete döndü şeklinde bir büyük manşetle çıkmış. Birinci sayfadan kirli senaryolarla eyleme müdahale edildi. 10 binlerin üzerine gaz sıkıldı. Şiddet doğruğa çıktı diyor. Ve haberin alt kutularında da Dünyadan ve Türkiye'den de tepki yağdığını söylüyor. Onlardan da onu da bahsedeceğiz. Hürriyet Gazetesi yazık diye. Taksim Meydanı saat 20.15. Hürriyet Gazetesi'nde bir de fotoğraf var. isterseniz ondan ondan da bahsedebiliriz. Evet, olaylar sırasında bir kadın eylemci, France, France Press Ajansı tarafından görüntülenmiş. Kolunda da eylemcinin kan grubu yazıyormuş. 50 ve 50'li yaşlarda çiçekli elbisesiyle orada olan eylemciyi görüntülemişler. Yazık manşetinin benzeri. Evet. evet, bir kadın. Evet, yazık manşetine benzer. Yani sanki böyle sokakta polisle göstericilerin çatışmasını izlerken dışarıdan... Yapan, insan şeklinde marşet atanlardan bir tanesi de Vatan Gazetesi. Ama o sadece yazıkla da kalmamış. Yazık çok yazık demiş. Taksim'de radikal gruplar radikal gruplarla çatışmalar gün boyu sürdü. İş makineleri, polis araçları yakıldı. Polis geç saatlerde meydanı kontrol altına aldı. Gezi parkı eylemcileri olaylara karışmadı. Cık cık cık. Yazık çok yazık demiş. Yazık çok yazık. Aynı şekilde işte Hürriyet'inki de yazık. Ee, ve e, şeyden de e, Taksim Meydanı'nda saat e, dün akşam 8 itibariyle olan durumu ve şeyi de söylüyor. E, gazla dağıtılırken meydanı dolduran kalabalık dünyanın Türkiye'yi e, izlediği haberi de var dünyadan e, yankılamalara da uzun boylu vereceğiz. Ve Star Gazetesi son zamanlarda gerçekten e, yükselen bir star olsa da trajinin epey düştüğünden bahsedilen bir gazete aynı zamanda Star Gazetesi e, diyaloğa sabotaj manşetini atmış Star Gazetesi. Başbakan Erdoğan'la gezi temsilcilerin görüşmesi öncesinde bazı gruplar polise saldırdı Taksim savaş alanına döndü demiş. Gene aynı şekilde e, molotoflar yanan araçlar sapan atan insanlar gibi şeylerin fotoğrafları konulmuş. Artık evinize dönün çaresi yapan Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı var. Ama diyaloga, diyalog, sabotaşın farklı yapıldığı... bir da bahsedebileceğiz galiba bugün. Evet bu diyalog meselesini de ele alacağız. Çünkü Başbakan'ın sanatçılarla bazı sanatçılarla görüşeceğine dair bu Gezi Parkı olaylarına ilişkin olarak görüşme, randevu ulaştı haberi vardı fakat bazı gazeteci bazı isimlerin bir kere görüşmeyi reddettiklerini bu şartlar altında diyalogun söz konusu olamayacağını söyledikleri var. Bir de başbakanın bazı başka oyuncu ve yani gezi parkıyla ya da gündemle konuşunca. alakası olmayan tamamen bu konudan herhangi bir açıklaması olmayan insanlar ya da tam tersi açıklama yapan insanlardan bahsediyoruz. Biraz ipucu verelim isterseniz şu manşetleri okuduktan sonra bu haberlerle alakalı evet, manşetleri... Olay Kurtlar Vadisi'nde geçiyor. Yalnız orada mı geçiyor? Şey de var. Kurtlar Vadisi'nde avşar kızı da var. Evet. evet. Vadide bir kız. Yeni Şafak Gazetesi var sırada. Yeni Şafak gazetesi yerinde müdahale demiş beğenmiş müdahale durumunu. Molotov şey, kokteyli nasıl? fotoğrafı koymuş. Taş havai fişek atan militanlar ortalığı savaş alanına çevirdi diyor. Yani açıkça polisten yana bir tabır almış olduğu gözüküyor. Yeni Şafak gazetesinin ve hükümetten hükümetin bastırma eylemlerinden gözlerinizden öpüyorum eylemi bitirin şeklindeki sözünü de vermiş. Bu Erdoğan değişmez lafını vermemiş. Yani öne ön plana çıkarmamış. Akşam gazetesi devlet Taksim'e döndü şeklinde bir ibare vermiş. Bir manşet vermiş. Polis çekildiği Taksim'e meydanı teslim almak için 10 gün sonra yeniden girdi. Akşam 10 binler geziye akın edince Taksim alevler içinde kaldı diyor ihtar ediyorum olayları bastıracağız şeklindeki valinin açıklamasına da yer vermiş. Pastayı bölmüş Habertürk gazetesi, Taksim ayrı, Gezi ayrı. Ee, aynı şekilde Zaman gazetesinin izinden giderek eylemin 15. gününde meydana temizlik müdahalesi yapıldığından bahsediliyor. Taksim 11 gün önce, Taksim 11 gün önce terk eden polis Gezi parkındakilere size dokunulmayacak, siz parka gidin dedi. Dün sabah saatle dün sabah erkenden taksim meydanına girerek temizlik yaptı ama yani bu sabah itibariyle de taksimde gezi parkında harabe şeklinde duran çadırları da görebilmek mümkündü. Evet sabah taksimde yani. park ayrı alan ayrı diye bir manşet değil ama ikinci büyüklükteki haberini de buna ayırmış aynı haber Türk gibi parkla alanı ayırmış durumda asıl manşetinde ise kimsenin yanına kar kalmayacak o, şeklindeki ki başbakanım. söylüyor ha. Hı. Sözünü almış durumda. Evet şimdi dönelim bakalım dün neler oldu? Çok önemli haberler var. Yani yazıklanmayı bir yana bırakarak neler olup bittiğini değerlendirmeye çalışalım. Ve bunun hem ülke çapındaki uzantılarını hem de uluslararası önemli tepkileri var. Onları bir özetlemeye çalışalım. Yani dün Türkiye'de özel timlerin, özel çevik kuvvetlerin su toplarıyla ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla. Ona göz yaşartıcı gaz demekte pek doğru değil aslında kimyasal gaz kullanarak İstanbul Taksim meydanına sabahın erken saatlerinde büyük bir operasyon yaptı. Erdoğan'ın bu operasyonu övdüğü protestocuların bir kısmının provokatörlerin de olduğunu söylediği polisin de bütün protestonun üzerine işte su bombaları ve Ses bombaları, su bombaları, su püskürtmeleri ve de asıl tabii çok ağır şekilde gaz püskürtmesi olayı vardı. Ee, şimdi Taksim'de neler olduğunu, yani tam bir savaş alanı gösterisi olduğu konusunda en ufak bir tereddüdümüz yok herhalde. Evet. Ve İstanbul gökleri tam anlamıyla gazla dolmuş idi. Binlerce polis aslında müdahale etti. Buna müdahale de denebilir mi bilmiyorum. Saldırdı. Ve Guardian gazetesi mesela şey diye yazmış Luke Harding Guardian'dan bu çapulcu diyerek e, karş, karşısındakileri muhalifleri çapulcu diyerek aşağılaması geri tepti diye yazmış Luke Harding İstanbul'dan bildiriyor ve prote, İstanbul'da protestocular ve başka şehirlerde bunu benimsediler hatta çapulcu kelimesinden de bir İngilizce terimde türettiler çapulun diye şarkılar yaptılar evet. diye yazıyor çapullamak, çapullamak e, vaziyeti bu ee, bu şimdi e, bunun olayları olduğu gibi biz e, aktarmaya çalıştığımız için geç saatlere kadar sonradan da e, gözlerimize görmek için neler olup bittiğini Belki de e, bu sebepten ötürü. Aslında bu sebepten ötürü. Gezi Parkı'ndaydık. Ama yani olaylar nasıl başladı onu belki biraz daha atıfta bulunacak bir şekilde e, neler olup bittiğine dair oradaki muhabirlerin izlenimlerine yer verecek olursak. Biyanet'ten 3 muhabir varmış orada. Nilay Vardar, Elif Akgül ve Yüce Yöney. Beraber hazırladıkları sürekli güncelledikleri bir internet sitesi var ve girişi şu şekilde anlatılıyor. Taksim'de toplanan 11'lerce kişi... Polis birdenbire o binlerce kişiye polis birdenbire gaz ve suyla saldırdı. İnsanlar oteller ve çeşitli işletmelere sığındılar. Tomalar Gezi'deki yani Gezi Parkı'ndaki yangın yerine insanlara su sıktı, da çıktı. 7 kişi ambulansla götürüldü. Gece Gezi Parkı'nın ortasına da gaz bombası atılmış. Bu sadece gece, gece yaşananlar neler olup neler bittiğine dair birçok gazeteci hatta yurt dışından gelen gazeteciler de dair olmak üzere insanlar yakından takip ediyorlar neler olup bittiğini gezip ayaklarında. Evet uluslararası yankılarını CNN International çok uzun bir özel yayın yaptı, canlı yayın yaptı. Evet. Christiana Manpur oradan yönetiyordu. Buradaki temsilcisi bir şimdi adını maalesef hatırlayamadım. Bir... İbrahim Kalın. Aynı İbrahim Kalın, o başbakanın da yakın danışmanı, olayların aslında normal özgürlüklerin bastırılmasına hiç hizmet etmediğini, yani gayet her şeyin normal olduğunu savunan bir konuşma yapıyordu. Ama e... Amanpurd'a bayım gösteri bitti sözleriyle canlı yayın bağlantısından kesip atmış e, İbrahim Kalını, böyle bir olayda yaşanmış CNN'de CNN canlı gösteriminde. Evet çok büyük bir şey vardı. Yani e, CNN e, büyük çok ayrıntılı bir şey yaptı. E, oldukça yakından takip etti. Oldukça yakından takip Diğer etti. Diğer kanallar ve, da öyleydi. Ve birazca, biraz da ciddi e, eleştirileri de içeren yorumlar da vardı. Bayağı yeni bir 10 yıllık bir iktidar döneminden sonra yeni bir pek çok konunun Erdoğan'ı bek beklediğini, çok önemli sorunlar beklediğini söylüyordu. Şimdi tepkilere de kısaca bakmalıyız. Çok önemli tepkiler var. Yani bir kere neler olduğu konusunda BBC Türkçe'de haberlerde mesela bazı göstericilerle de direnişçilerle de konuşmuş. Timur Karadeniz benim şu anda bulunduğum alan diyor Taksim meydanının öteki ucuna göre daha sakin insanlar barışçı bir şekilde el tutuşup zincir oluşturarak polisin karşısına dizildi ama meydanın öbür, öbür tarafı göz yaşartıcı gaz ve biber gazıyla dolu polisle belki 10 belki de 20 kişilik marjinal bir grup arasında çatışmalar oluyor bunlar protestocular mı polis gücünün bir kısmı mı bilemiyoruz demiş. Bu kişilerin ilk gününden beri çok barışçı olan protestoculardan olduğuna inanmıyoruz diyor göstericilerden biri. Polisi kışkırtmaya çalışıyorlar ama polisin müdahalesi çok sert. Bu tarafta bulunanlar parkın çevresine dizilerek polisin söz verildiği gibi parka girmemesini sağlamaya çalışıyor. Gaz bize de ulaşıyor çünkü polis ayrım yapmadan gaz sıkıyor. Kalabalık bazı basınçlı su araçlarını çevirdi ve hareket etmelerine izin vermiyor. Mesela e, senin de biraz önce söylediğin gibi aslında çok da e, şey durumlar vardı. Yani nasıl, e, mesela valinin kendisi de e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de başbakan başta olmak üzere bazı yetkililer de şey diyorlar. Ayırın kendinizi. Ayırın kendinizi derken? Yani, yani bir ortaya ayırsanız da gazı yiyorsunuz... ...ayırmasanız da gazı yiyorsunuz gibi işte bir durum var. Yani, var o. Kötü arkadaşlarla... ...arkadaşlık etmeyin der gibi yani bir, şöyle bir... şey var. T24'te da. yazıyor. Gezi Parkı'nda bazı çadırları... ...yıkmış polis. Ayıran. Yani bu ikiye ayırılıyor. Yani kötü polisler... ...kötü çocuklar... ...iyi çocuklar diye. İyi çocukların... ...arasına da girmiş polis. T24'ten aktarıyorum. Çadırları yakmış. Geceden ilerleyen saatlerinde... ...tekrar Gezi Parkı'na bomba atmış. Yani iyi polis tekrardan polise girdim. Kusura bakmayın. Kötü çocukla iyi çocuk arasında pek bir farkım olmamış dün gece itibariyle. Dün gün itibariyle. Revirlerde yani gaz bombasından etkilenip revirlere giden ve gene revirlerde gaz bombasından etkilenen insanların hikayelerini de bir şekilde aktarabilme fırsatı bulabildik. Bugün internet siteleri ve hikayelerle bunlarla alakalı. Yani Habertürk ve Zaman Gazetesi'nin yazdığı gibi Taksim ayrı, gezi polis Taksim'e girdi. Gezi parkına müdahale yok gibi bir durum söz konusu değil. O olayları biraz daha yakından baktığınız zaman, biraz daha tarafsız baktığınız zaman galiba. Evet, sabahta öyle yazmış. Sabah ve Haber yazıyor. Zaman değil o ayrım. Onda da var mı? Var. İyi, e, tamam işte. Yani böyle bir ayrım olduğunu düşünmek istiyorlar. Yalnız şeyi de söyleyelim, hemen ara vereceğiz. Bu ilk yarım saati tamamlamak için şunu da söyleyelim ki hem Beyaz Ev'den Washington'dan BBC Türkçe'ye yapılan bir açıklama var. Türk hükümeti özgürlüklere sahip çıkmalı diyor. Avrupa parlamentosunda gündeme alınmış Türkiye'deki durum başlıklı özel bir durum düzenleniyor. Bu da Deutsche Welle'den aldığımız bir sabah. Ayrıca e, İzmir'deki gezi eylemi de olduğunu da belirtelim. Yeşiller, Almanya'dan Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir e, Erdoğan bindiği dalı kesiyor diye eleştirmiş ciddi şekilde. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karşiloğlu da Gezi parka eylemlerine dikkat çekip Almanya'daki Yeşiller hareketinin de böyle keskin hatları olan bir protesto kültüründen doğduğunu evet. söylemiş. Taksim dayanışması polis ablukasının olduğu yerde diyalogdan söz edilemez diyoruz zaten. Bizim, biz de aktarma fırs fırsatı bulabildik bu basın açıklamasını. Evet aktarmıştık. Ayrıca Taksim meydanında tabi e, sapanlı molotof kokteylli insanların resimlerini gösteriyor basın ama mesela e, elinde bayrak olan bir eylemciye tazikli su basınçlı su sıkılan bir toma görüntüsü var yalnız tekerlekli sandalyede bir sakat yani tekerlekli sandalyedeki bir protestocu ya gaz eksik bırakılmamış durumda yurt içinden de e, Türkiye içinden de önemli birkaç şey var. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Gezi Parkı rahatsızlığı var. Mesela dün biraz da değinme fırsatımız buldu. Ertuğrul Güney'in tepkisi var. Ayrıca İbrahim Yiğit'in tepkisi var. İki milletvekilinin tepkileri. Hatta 3 milletvekilinin biri de Amerika'dan konuşmuştu. Ondan da bahsetmiştik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de Ahime'de, olağanüstü hal başvurusu var. İhadenin yaptığı evet. İHAD'nin gezileşiyle onu da söyleyeceğiz. Ve e, Rütü'n bir kararı var. Rütük gezi parkı olayları da halkı şiddete teşvik ettikleri gerekçesiyle ya da tam anlamıyla eee Yayın Hizmetleri ilkesine aykırı olarak çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar yaptığını yer verilerek e, Ulusal TV, Halk TV, Cem TV ve M TV'ye para cezası verilmesini kararlaştırmış. Rütüklük de böyle bir ceza vermiş. Evet ara.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 Türkiye'deki olayların içinde acı bir ironi var demiş. Mısır'ın eski devlet başkanı Hüsnü Mübarek için söylediği bir lafı almış Erdoğan'ın. Hiçbir hükümet insanlarının arzusu olmadan ayakta kalamaz sözünü hatırlatmış. Kendi sivil hareketinde ayaklanan insanları çapulcu, yabancı ajan ya da ayak takımı olarak adlandırdığını söylüyor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 çok net bir şekilde polis ablukasının olduğu yerde diyalogdan söz edilemez dediği bildiriden de bahsedeceğiz. E, Hülya Uşar'la başbakan Erdoğan'ın buluşmasından bahsedecek miyiz ya da Kütahya Vadisi'nden Polat Alemdar'la e, başbakan Erdoğan'ın buluşmasından? Polat Alemdar o, oyuncunun değil de Aa, doğru doğru e, Necati şaşmaz Ş sönmez, sönmez. Şaşmaz. ne Hı, bilmiyorum e, bak ona bu, tamam. bu senin görevin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 ona da bakacağız. Görüşmeleri. Hasan Kaçan, Necati Şaşmaz. Necati Şaşmaz. Evet, Sönmez ve... bizim programcılarımızdan. Yeni programcılarımızdan da. <gülüyor> ve Gökhan, Özoguz'u kabul edecekmiş başbakan. Bu sanatçılarla konuşacakmış. Taksim Gezi meselesini. Yavşar Taksim Gezi'ye gidilmemelidir diye bir söz etmemiş miydi? Evet. Şarkıcı. Evet. Ee, ona... Başbakan'a görüşme talep ediyorum demiş. O da başbakan da tabii gelsin seve seve görüşürüz demiş. Perşembe de kendisi görüşecekmiş. Peki Gezi'ye gidilmez diyen bir şarkıcı ondan sonra... Şarkıcı mı sadece? Sadece şarkıcı olur mu canım? Aynı, Aynı zamanda diyeyim. televizyon sunucusu film... Neyse partisiyle. tartışmıyorum şimdi niteliğini ama dediği önemli. Gezi'ye gidilmez diyen birisiyle başbakan ne konuşacak olabilir acaba? Nereye gidileceğini belki de. Evet, başka mesire yerleri üzerinde de durulabilir belki. Adiler belki. Tamam. Bunun üzerinde de konuşuruz. Birçok bir yorum da var. Son durumlar hakkında. Son gelişmeler hakkında. Onları ve Türkiye'deki kurulması düşünülen muhaberat, devleti gibi korkunçlukları ve derinin kapatılması olayını da 9.30-10 arasında ele almaya çalışacağız. Açık kaste. Açık Radyo'dasınız. 94.9 saat 9.07 9.07 9.07 dakika geçiyor. Tatsancar'la bağlantı kurmayı başaramadık. Başarabilirsek tekrar deneyeceğiz. Ama bu arada biz de zaten bıraktığımız yerden devam etme fırsatını bulmuş oluyoruz. Ve Taksim gizli protestolarını yakından takip eden dünya basınının Polisin protestoculara yaptığı müdahaleyi ve sonrasındaki çatışmaları son dakika haberi olarak duyurduğunu hatta CNN International'ın bütün gece neredeyse diyebileceğim saatler boyunca özel yayın yaptığında söyleyelim. Bu çok ciddi bir kaygan zemine doğru gitmekte olduğunu söylememiz gerekir. Zaten Yeşiller Partisi eşbaşkanı baş Cem Özdemir de Gezi Parkı olaylarına Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği tepkiyi eleştirip uzlaşmaz tavrı iktidarı tehlikeye sokuyor demiş. Ve bu ekonomik başarıya dayandığını dikkat çekmiş Adalet ve Kalkınma Partisi modelinin Ekonomik başarıya endeksli dayanan bir şey. E, yabancı yatırımcılar geri çekilir de ekonomi bundan etkilenirse AKP hükümeti de tehlikeye girer diye konuşmuş. Bindiği dalı kesiyor ta, sertlik yanlısı tabiriyle demiş. Erdoğan onları çapulcu ilan ederek ve üstlerine polisi göndererek göstericilerden kurtulamaz demiş Deutsche Welle'nin. Haberi. Evet Yeşiller demişken Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu da gezi eylemlerine dikkat çekerek Almanya'daki Yeşiller hareketinin de böyle keskin hatları olan bir protesto kültüründen doğduğunu söylemiş. Yani e, Doğu Cevelli'ye yaptığı açıklamasında gezi parka eylemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş. E, Türkiye yönelik eleştirilerin haksız olduğunu belirterek protesto içerisinde herkesinden her insanların olduğunu görüyoruz. Tüm farklılıklarla beraber işleyen demokratik canlı bir süreç var. Böylesi bir ortamın doğması ancak demokratik şartlarda mümkündür diyor. Ama kritik bir eşikte de olduğumuz konusunda dair bir şey söylemiş mi? Bakalım. Önce protestocu gençlerin profiline bakmak ve bunun neticesine politik bir aksiyon, bir oluşum çıkabilir mi? Bunu analiz etmemiz gerekiyor demiş. Malum 1980'lerde Yeşiller Hareketi de böyle keskin hatları olan bir protesto kültüründen doğdu demiş. Demiş. Ve bugün ise pek çok devlet sorumluluğu olan halkına ve devletine hizmet eden birer politikacı e, olduğunu söylemiş ve bu gençler arasında belki de siyasette faal olabilecek politikacı politikacılar çıkacaktır şeklinde de konuşmuş kendisi. Evet. Bu da önemli bir nokta doğrusu. Ve şimdi bu eleştirilere başka isimlerinde katıldığını mesela sadece bu Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Karşıoğlu değil. Ayrıca bir toplantıda yani ekonomi ve dış siyaset arenasında Türkiye'nin yeni rolü başlığı altında Hür Demokrat Parti FD, FDP FTP'nin düzenlediği toplantıda birçok politikacı ve uzman bir araya gelmiş ve Türkiye'nin ekonomik gelişiminin yanı sıra Gezi Parkı protestoları çerçevesindeki olayları da almışlar. Mesela Berlin'den Dr. Günter Zoyfert'te protestocuların hiçbir siyasi parti içine almak istemediğine işaret edip bu kesim Türkiye'deki iktidardan hoşnut olmadığı gibi muhalefet partilerinden de hoşnut değil hmm. demiş. Önemli bir tespit bence siyasi beklentilerini ve özgürlük söylemlerini protestolara taşıdılar. Belki de başbakanın bir kenara ayırdığı %50'nin meşru siyasetteki e, yeri de e, meşru siyasetteki sesi olabilirler demiş. Bu önemli aslında çok. Yani barışçıl çözümünde Erdoğan'a bağlı olduğunu söylemiş Zoyfert ama bu Umudumuz, hükümetin çözüme dönük bir tavır sergilemesi. Aklı selim sahibi stratejilere de tanık olduk. Ama e, ciddi bir sorun duruyor demişler ve protestoların ekonomiye de ciddi etkisi olabileceğini söyleyenler de olmuş. Philip Reussler mesela Almanya, Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı konuşuyor. E, böyle işte Dövçeveleden de bir Haber olarak bunu okuduk. Erdoğan'la bağlı olduğu söyleniyor çözümün ama bence saatinde geç bir vaktindeyiz. Zamanın geç bir vaktindeyiz. Geç bir saatte artık bu fırsatı kaçırıyor olabilir. Erdoğan. Yani şeyden bahsetmedik mesela Gezi Parkı'na destek için Dün toyolu bir süreliğine Trafiğe kapanmış durumdaymış. Bundan sabahleyin bahsetmedik belki. Şimdi olayın ciddiyetinden bir şekilde bahsedebiliriz. Gazi Mahallesi'nden çıkan bir grup yani binlerce kişi gibi olarak görünüyor bu fotoğrafta. Ee, Anadolu Ajansı'ndan geliyor. O yüzden biraz da e, temkinli okumakta fayda var mıdır acaba? Çünkü Anadolu Ajansı'nın haberi. Her zaman temkinli okumak zorundayız resmi haber ajanslarını çünkü devlet iktidar politikalarına yatkın olurlar evet. ee, Türkiye e, gibi demokrasi tam geliştirilememiş ülkelerde büsbütün belirgin olduğu söylenebilir bu durumun evet Temo yolunu bir sürü kalabalık e, bu binlerce kişiden oluşan kalabalık kapat, e, trafik kapatmış ve e, gösteri düzenledikten sonra bir basın açıklaması okuyup da dalmışlar galiba ve polisinde yoğun güvenlik önlemleri varmış. Yani sadece e, Gezi Parkı'nda değil aynı zamanda Ankara'da, İzmir'de ülkenin birçok yerinde meydana gelen protesto gösterilerinden bahsedebilmek mümkün. Yani bu barışçı ve demokratik çözümden bahsedilip e, bunların savunusu yapılırken e, Çağlayan'da avukatlara yapılan müdahale e, hakikaten kolay kolay insanın akıl çerçevesine sığdırması zor oluyor. Dün Başbakan'ın Kur'an-ı Kerim'den yaptığı bir alıntıyla akıl güvenliğinden de bahsettiğini evet. söylemiştik ama Hadis olabilir, evet. Böyle bir şey yok. Çağlayan'da avukatlara gezi müdahalesinde mesela radikalden görürdün dün avukatlarla da çok ayrıntılı bir şekilde konuşma fırsatımız olmuştu. Ee, gerçekten bunun nasıl yorumlanacağı konusunda e, akıl fikir tutulması da olabiliyor doğrusu. Şunu söyleyelim. Mesela e, müdahale edildi. 49 avukat sadece basın toplantısı yapmak isteyen avukatlar. Can Atalay da bunu net olarak söyledi dünkü konuşmalarımızda. Ve e, son derece sert müdahalelerde bulunup yerlerde sürüklenen hukuk insanlarının evet. avukatlar ve sadece barışçı bir basın toplantısı yapmak isteyenlerden bahsediyoruz. Avrupa'nın en büyük ve en gösterişli Adalet Sarayı İstanbul Adalet Sarayı yerde. Üçüncü defa Taksim Gezi Parkı'nda yaşanan olaylara ilişkin protesto. sahne oluyor adaleti temsil eden temiz heykelinin de bulunduğu alanda yaklaşık 30 avukat protesto için alkışlı protestoya başlamış yaşananları daha önce yapılan 2 protestonun aksine katılım az ama bu sefer olaylar büyüyor avukatlar her yer Taksim her yer direniş sloganı atmışlar. Onun üzerine ağır bir tepki büyümüş olay. Polis önce özel güvenlik. Dün ayrıntılı olarak gördük. Hakikaten akla hayale sığmayacak tuhaflıkta olaylar adliye binasının önün içinde oluyor. Özel güvenlik görevlileri avukatların etrafını çeviriyorlar. ve Avukatlardan iki avukatı bunların arasından koparıp bir odayı kilitliyorlar alı koyuyorlar. Ardından polis geliyor, polisle Ekmakpaşa, avukatları ve gözaltı güvenlik güçlerinin alıkoyduğu iki avukat da dahil olmak üzere bütün herkesi toplayıp gözaltına alıyor. Toplam 49 mu demiştiniz efendim? Evet. 49, 49 kişi avukat. Sonradan serbest bırakılmışlar. Fakat mesela bazı fotoğraflar var. Gerçekten iki kolundan tutarak hem polisler hem de özel güvenlikçiler olsa gerek yani üniformalı birini görüyorum. Kollarından tutup salla sırt edilme durumları var. Hem de temiz heykelinin ayaklarının dibinde inanılmaz bir görüntü gerçekten. Yani. Bu gözleri bağlı bakayım heykelin? Polislerin mi? <gülüyor> Hayır. Heykelin, adalet heykelinin. Kılıcın olduğu tarafa doğru Çekiyorlar avukatın merdivenlerde kollarını tutup bir avukatın da yaklaşıkte gömleği tamamen yırtılmış olarak fotoğrafı var. Ya Adalet Sarayında? Adalet Sarayı mı dememiz lazım şimdi oraya da. Adalet Sarayı. Adalet olmaz. binası desek. Hayır Adalet Sarayıdır. Adalet daima. evi de olmaz. O geleneksel bir şey Hı. beyaz saray olmaz ama Adalet Sarayı olur. Onun adı olur. Adal Adalet Sarayında avukatlara artık gömlekleri çekilerek yaka paça götürülerek Atlet gözaltına alınması, bari yırtılarak gözaltına alınışından bahsediyoruz. Yani gülüyorum ama belki de sinirimden gülüyorum olsa sinirden gülüyor olsa gerek. Kendimden bahsediyorum üçüncü bir şahıs olarak fark ettiniz mi? Evet, bir alışkanlık haline de gelmeye başladı galiba. Artık herkes kendinden üçüncü şahıs olarak bahsetsin mesela. Olmaz mı? Olur olmaz olur mu? Zor olsa da bir deneyelim bakalım. Ben Ömer Madile konuşurum bu meseleyi. Ben de Canto'nun yayından sonra aynı şekilde bunu soracağım. Peki şimdi şey durumu var yani bu e, bu yazıma bu yazıma Tayip Erdoğan değişebilir mi başlığı koymuştum diyor Hasan Cemal. Başlık şey, ne peki? Erdoğan'a Allah akıl fikir versin diye değiştirmiş sonra başlığını Hı. polisin gece vakti yaptığı Taksim baskınının ardından sözün artık hükmü kalmadı bütün desteğim Gezi Parkı çapulcularının arkasındadır Erdoğan'a Allah akıl fikir versin derken Türkiye'ye de kolaylıklar diliyorum demiş evet sayın başbakan demiş Hasan Cemal Gezi Parkı direnişi sizin bu gittikçe otoriterleşen Yönetiminiz, yönetim tarzınızdan kaynaklanıyor. Oysa genç insanların mesajı çok net. Bana karışma ya diyor yazmış. Hayat tarzıma müdahale etme. Benim değer yargılarımla oynama. 28 Şubat diye devam etmiş insan hakları ve özgürlükler açısından rezil bir dönemdi. Ama hiç olmazsa bugün o kepazeliklerin hesabı sorulmaya başlandı. Ancak bugün de sizin dünyanızın hayat tarzını paylaşmayanlar tedirginlik içinde. Yani de Gaulle Fransa Cezayir meselesiyle ilgili karıştığı zaman balkona çıkıp kalabalığa sizi anladım, sizi gördüm demişti. Bu iki sözcüye tehlikeye at başı koşan Türkiye'nin hiç olmadığı kadar ihtiyacı var. De Gaulle gibi kürsüye çıkıp sizi anladım, sizi gördüm demek ve genç insanlara elinizi uzatmak o kadar zor mu diyor Hasan Cemal evet yani Tayyip Erdoğan değişebilir mi sorusunu daha önce de Şahin Alpay'da başbakan değişebilir mi diye bir yazısında sormuştu Asan Hasan Cemal artık kendisinden alarak yani başbakan kendisinden üçüncü şahıs olarak bahsederken kusura bakmayın Tayyip Erdoğan değişmez dedi. Bu Tayyip Erdoğan değişmez. Şimdi o da Hasan Cemal'de farkında mısınız diyor demokrasi bu ülkede yeni bir eşiğe gelmiş durumda. Türkiye bu eşiği atlayabilir, normalleşme ve barış yolunda yürümeye devam edebilir. Bu bir fırsat Gezi Parkı direnişinin önümüze getirip koyduğu bir fırsat. Ve şimdi bunu kullanmak en çok sizin elinizde diyor ama olmuyor. Işte. Evet aynı zamanda şunu da diyor seçim sandığından çıkan çoğunluk yönetme hakkına elbette sahiptir. Ama demokratik hak ve özgürlükler hukukun üstünlüğü ve insan hakları çerçevesinde diye konuşmuş. Gezi Parkı işte işte bunu anlatıyor büyüklere. Asıl mesaj bu. Çok mu zor bunu anlamak? Bu duygu ve düşünce dünyasında birazcık empati kurmak çok mu zor diye soruyor. Hasan Cemal. Ve değişmeyen siyaset anlayışı şeklinde yazısının sonlarında da şöyle diyor. Yani e, Tayyip Erdoğan'ın dünkü salı konuşması bu bakımdan hiç umut verici e, hiç yok pardon bu bakımdan umut verici değildi yine tepeden dayatmacı bir üslup sergiledi. Kusura bakmayın Tayyip Erdoğan değişmez dedi. Ne diyelim? Bizim muhafazakar liderlerimizin siyaset yapma anlayışı hep böyle. Değişmiyor. Oysa şöyle de bir laf yok mudur aslında? Ee, değişmeyen tek şey değişimdir. değişimdir. Bayarlar, Menderesler, Demireller, Özal'lar da böyleydi. İnatlaşma üzerinden Cepheleşme üzerinden bunalım yaratarak politika yapmak. Bu tarzda siyaset bir türlü değişmiyor. Oysa siyaset gerektiğinde geri adımdır, uzlaşabilmektir, diyalogdur, farklılıkları kabullenmektir. Bunların toplamı da demokrasi kültürü demektir. Çok partili demokrasiye adım atalı yarım yüzyılı geçti ama hala demokrasi kültürü uzlaşma geleneği yerli yerinde değil. Evet böyle bir Allah akıl fikir versin yazısı var. Gerçekten de bence o değişmenin ne kadar zor olduğunu yalnız Erdoğan'ın dünkü kendisine üçüncü şahıs olarak hitap ettiği konuşmasında değil salı konuşmasında değil ondan epey zaman öncesinden başlayarak bu mikrofonlarda ve çeşitli konuklarla ve yazarlarla, gazetecilerle yaptığımız şeylerde yer vermiştik bu duruma. Evet yani sadece şey de değil, yani bir kısım gençler de değil. Yani Sırı Süreyya Önder'in bir açıklaması var. Gezi Parkı eylemlerinin sembolismi haline gelen ve en sonunda da yaralanarak hastaneye kaldırılan Sırı Süreyya Önder'in yaptığı açıklamada da ee, Taksim'deki eylemlere 4 AKP'li vekilin de çocukları destek verdi demiş. İlk gün kendisine bu 3-5 azgın gürü içinde ferasetiniz var mı diye Vali Mutlu'nun yüzüne telefonu kapattığında anlatmış. Vali Mutlu. Ben gayet naif bir insan olarak biliyordum. Kendisini ıhlamurlar kokular. Börtü böcek, böcek arı vız vız vız <gülüyor> ne Çok olmuş? Tamam. Yüzüne kim kapatmış telefonu? Vali Mutlu'nun yani Vali mutlu şeyin yüzüne kapatmış, sırrı Süreyya Önder'in yüzüne kapatmış. Yani bunu yapan bir bu olaylar işte olamaz. Var. Bilmiyorum. Ben sırrı Süreyya Önder'in aktarıcısıyım. Yalnız son birimde. Şahin Alpa'da geçen gün taksim elbette ki tahrir değildir başlıklı yazısında şeyler Washington Üniversitesi'nde ki bir akademisyen olan Marva Mazyad'la buluşmasını e, konuk araştırmacı olarak e, bulunuyormuş İstanbul Şehir Üniversitesi'nde parlak bir genç akademisyen hanım onunla Tahrir Devrimi'nden sonraki ilk ziyaretim sırasında Kahire'de tanıştım diyor bu, bu kez de Taksim gösterileri sırasında İstanbul'da buluştuk e, ve e, ta, Tahrir'den Taksim Meydanı'na başlıklı yazısını konuştuk ee, ve şöyle bitiyormuş yazısı ee, Marwa Maziadın El Masri El Yum gazetesinin Orta Doğu konularında uzmanlaşan bir yazarıymış 2011 Mısır Mısır devriminin bazı unsurları Türkiye'de bugün yaşanan ayaklanmayla bazı bakımlardan mukayese edilebilirse de ikisi farklı şeyler Taksim sağlıklı ve dayanıklı bir demokrasi için gerekli muhalefet dozunu da temsil ediyor demiş. Gayet aklı başında bir e, yorum gibi görünüyor. Sağlıklı ve gerekli. Sağ, yani sağlıklı ve dayanıklı bir demokrasi için gerekli muhalefet dozundan bahsediyor gençlerin Taksim'deki. Evet. Fakat bunun maalesef bütün belirtileri bu yazı dünkü baskından ve korkunçluklardan önce yazılmış bir yazıydı ama aklıma geldi ve çıkarttım. Alpay'ın yazısını ve şöyle bitiyordu çünkü diyor ki Erdoğan çok daha farklı mübarekten tartışılmayacak kadar farklı sonuçlar doğuracak eylemler, reformlar yaptı. Ama o halde Türkiye'de çok farklı siyasi görüşlerden gençler neden Taksim Parkı'ndaki ağaçların yerine bir otel ve alışveriş merkezi olarak kullanılacak eski kışlanın inşasına karşı birleştiler. Ve protestolar niye bütün ülkeye yayıldı diyor. Yani baksanıza AKP'li vekillerin çocukları bile destek vermişler Evet. Bunun temel nedeni diyor 2011'deki 3. seçim zaferinden sonra Erdoğan'ın %50'nin oyu arkasında olduğuna göre her istediğini yapabileceğini sadece seçimden seçime hesap vereceğini varsayan aşırı kibirli bir tutum takınmasıdır diyor kendisine çeşitli şekillerde bağımlı büyük medya patronlarını kullanarak eleştirel sesleri bastırması, kendisini rol modeli olarak gördüğü Putin'den de daha güçlü kılacak Türk usulü başkanlık sistemini dayatmaya girişmesidir. Ve şöyle bitiyor Alpay'ın yazısı. Erdoğan'ın reformları Türkiye'yi zenginleştirdi, orta sınıfları genişletti ve belki amaçlanmamış bir sonuç olarak genç kuşakları, demokrasi, insan hakları, seçme özgürlüğü, azınlıklara saygı ve çevrenin korunması gibi materyalizm sonrası kaygılara duyarlı hale getirdi. Nitekim yani Alpay bahsetmemiş ama... Tabii ki biz de biliyoruz, Hep hem bütün gazetelerden okuyabiliyoruz, hem de gözlerimizle gördük, yaşadık, tartıştık. Neredeyse tamamen bir takas ekonomisinin, paylaşım ekonomisinin yürürlükte olduğu, yiyecek içecek herhangi bir şeyin parayla satılmadığı bir kolektif yaşam tarzı, ortak değerler üzerine kurulu bir yaşam tarzı evet. vardı Taksim Meydanı. Asıl... Korkunçluk da bunun bu kadar zorbaca yöntemlerle bastırılıyor olması zaten. Evet şey demeyin ama devam ediyor hala o defans yönetimi ediyor, üzerinden. Ediyor, ediyor, ediyor. O paylaşım devam ediyor hala şu anda Gezi Parkı'nda. Herkese evet. de kapıları açık aynı ve şekilde. Bunların Taksim göğünü ve İstanbul gö gökyüzünü gaza boğarak e, böyle bir şey bastırmaya çalışıyorlar. E, Dolayısıyla bir takım provokasyonları evet. kullanarak da gerekçe öyle. Sedyeler de el birliğiyle taşınıyor. Sonuçta şöyle son cümlesi şu Alpay'ın yazısının dolayısıyla diyor Erdoğan 2011 öncesindeki duyarlılıklara saygılı tutumunu yeniden kazanmazsa siyasi kariyerinin sonunun başlangıcına gelmiş olabilir diyor ki bu yazıyı da bir kez daha tekrarlıyorum. Dünkü zaman e, olaydan ...olaylardan önce kaleme almış. Evet. Yani, yani 11 Haziran tarihinde çıkmıştı yazısı dünkü zamanda. Ama aynı e, gün bu toleransın sıfıra indiği bir gün olarak tarihe geçecek. O, o yüzden daha da anlam kazanıyor. Belki de geçerliğini şöyle de tamam bitirmiş olabiliriz yazının... Siyasi koryerinin sonunun başlangıcına gelmiş olabilir yazısı biraz daha kelimeleri biraz daha netlik kazanmış evet, olabilir. Şahin Bey'in yazısına biraz daha destek verebilecek bir yazı da e, olaylardan sonra Independent gazetesinde yer almış bir analiz yazısıymış. E, müdahale bekleniyordu. Beklendiği kadar da ağırda sözleriyle başlıyormuş e, yazı. Yazıyı kaleme alan Luke Harding dün yaşananları özetledikten sonra Erdoğan'ın tepkisi bir başka otoriter liderin tutumunu hatırlattı diyor. Yani Vladimir Putin'i. izlediği kutuplaştırma taktiği Putin'in ders kitabından çıkmış gibi değerlendirmesini yapıyormuş Harding. Ve Harding protestocularla konuşmak yerine onları komplo kurmakla suçladığını söylüyor başbakanın. Muhalif gazetecilerin pek çoğu hapiste Erdoğan dün uluslararası basına da kınadı. Partisi içinde Twitter'ı yasaklamaktan bile bahsedenler oldu şeklinde açıklama yapmış. Ve şöyle diyor. Erdoğan da Putin gibi 10 yıldır iktidardı. Farkı ise Putin'in tersine iktidarın demokratik bir iktidarın demokratik bir dayanağı var. 2011 seçimleri kazanmasından bu yana toplumu İslamlaştırmaya projesi yürütüyor diye yazmış Harding. Ve yazısının sonunda, dün taksim meydanı gaz bulutu altındayken Erdoğan Türkiye'de protesto hareketinin sona erdiğini söyledi. Çok yanılıyor. Ülke sivil toplum hareketi bundan böyle sindirilemez ifadelerine yer veriyor aynı zamanda. Independent gazetesinde yazan Luke Harding kaleminden çıkmış bu. Yani. Aynı şekilde de işte Greg Botelio, Nick Payton Walsh ve Gül Tüysüz tarafından birlikte derlenmiş dünkü büyük yayınında CNN International şeyi de kullanıyorlardı. Anchor olarak. da e, Ünlü kadın. Am Amanpour. Amanpour. E, Christian Amanpour'u. Orada e, CNN'den e, Arvo Damon takip ediyordu Gezi Parkı'ndaki şeyleri bir kadın muhabir e, bir kadınla konuştum diyor e, yani dün ben bunu seyrettim eve gittikten sonra Gezi Parkı'ndan sonra e, bize Vandal filan suçlu muhamelesi yapılıyor yok böyle bir şey diyor biz Sadece din sesimizi duyurmak ve saygı görmek istiyoruz diyor. Bence bundan daha özlü bir e, söz söylenemez. Haysiyet özlü. meselesi. Tamamen haysiyet meselesi. Bizim sesimizin din duyulmasını ve saygı görmemizi evet, istiyoruz. Yani değil. şu, şu anda hiç dünya hiç... üzerinde birçok protesto gösterisinin en temelinde yer alan şey bu galiba haysiyet meselesi. Mısır'da aynı şeyden bahsediyorduk. Tunus'ta, Libya'da aynı şekilde... Suriye'de de bir haysiyet meselesiyle başlayan protesto gösterileri vardı. Sonunun nasıl olacağı ya da nasıl bittiği farklı şekilde tartışılabilir ama temel mesele haysiyet meselesiydi. Yani burada bin, da binbir türlü uluslararası komplo evet. ile kökü dışarıda cereyanlarla bir takım izah edilmesi istenen şey Bunun ucundaki merteği görmeme sendromu yaratıyor. Çünkü işte oradalar. Yani hepimiz tanıyoruz, hepimiz görüyoruz. Genç ya, iş, çalışan insanlar çalış, işten sonra oraya evet. geliyorlar. Evet. Büyük çoğunluğunda böyle eylem işte, geçmişi ge yok. Hiç eylem geçmişi yok. Zaten o, o şeylerden de ortaya çıktı. %75'inden fazlası, 3'te ikisi istemiyor. Topçu Kışlası falan. Evet. Sadece bir tek şey istiyor. Bize saygı gösterin. Biz de varız. Yaşama hakkımız var. Ve duyulmak istiyoruz diyorlar. Bunlara ee, özellikle medyanın çok bir kısmının diyelim önemli bir şey gösteriyor işte provokatör mode of cocktail'i eli, devlet taksime girdi filan şeyde evet. çok yani CNN'e CNN, e, CNN International'ın her zaman bu kadar etraflı kaliteli yayın yapıyor mu yapmıyor mu tartışılabilir ama dün akşamki yayınında çok net olarak bu şey vaziyeti var. Pek bunun hala alınmadığı vaziyeti var. Şimdi bu Adalet ve Kalkınma Partililerin çocuklarını ve Adalet ve Kalkınma Parti milletvekillerinin itirazlarını buradan giderek Gezi Parkı meselesini konuşmaya devam edeceğiz. Ama birazdan. Açık Gazete <gülüyor> Taçık radyoda Respect saygı adlı şarkıyı ünlü gospel şarkısını çaldık soul diyelim. Peki Erta Franklin'in ve o CNN International televizyonuna cevap veren genç kadının söylediği sözden sözden kalktık zaten. Bütün istediğimiz duyulmak, sesimizin duyulması bir de saygı. Evet.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 Sultan Özcan'la konuşacağız ee, Günaydın merhaba Merhaba günaydın Nasılsınız bir kere onu soralım iyi misiniz Çok iyiyiz zımba gibi <gülüyor> Güzel olsun <gülüyor> <gülüyor> iktidar bizi zımba gibi yapıyor <gülüyor> Havada zımba gibi olunacak bir hava değil mi Efendim Havada diyorum zımba gibi olunacak bir hava Evet hava da öyle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 Drops falling on her she didn't seem the care she sat there and smiled at me then I knew right right she could make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 ee, polis saldırısında ciddi bir şekilde etkilenen Evren Köse isimli eğlenci baygın olduğu ve Şişli Etval Hastanesine kaldırıldığı söylenmişti. Yurt Gazetesi'nin internet sitesinden aktarıyorum. Ee, ve avukat Efkan Bolaç da eğlencinin son durumu ile ilgili şu bilgileri vermiş. Evren Köse'nin durumu ağır. Evren Köse önce Ermeni Hastanesine götürüldü. Surp Agop'a götürüldü galiba. Ee, ancak oradan da Şişli Etval Hastanesine sevk edildi. Kafatası kırılmış durumda ve beyni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 heyetin yanı sıra Hasan Kaçan, Necati Şaşmaz ve Gökhan Özdoğuz'u kabul edecekmiş ama daha önce kabul edeceğini söylediği, görüşeceğini söylediği, söylediği düşündüğü, kiminle görüşeceğini de kendisinin seçtiği enteresan bir diyalogdan bahsediyoruz. Evet. Yani dünyada benzeri görülmemiş bir diyalog. Yani büyük bir tarihin en büyük direnişlerinden biri var. Belki de en büyüğü. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ve bu sivil direnişte çözüm bulmak için kendisiyle görüşecek insanları kendi seçen bir iktidar ve başı var. Evet, bu, bu aklın alacağı bir olay değil. Yani. Bunlardan iki isim var. Bir Hayko Bağdat ve Greenpeace kampanyalar yöneticisi. Hilal Atıcı, gazeteci Hayko Bağdat'tan bahsediyorum. Başbakanın yapacak görüşmeleri katılmayacaklarını açıklamış olanlar. BBC'de, BBC Türkçe'nin internet sitesinde bunları görebilmek mümkün. Ve Hayko Bağdat görüşmeye katılmayacağını Twitter'dan açıklamış. Ve Taksim dayanışmasının tavrına uygun olarak bugün yapılması planlanan başbakanlıktaki toplantıya katılmayacağım demiş.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 Akıl dışı bir evet. duruma sürükleniyor. Zaten şey polis ablikasının olduğu yerde diyalogdan söz edilemez yani Taksim'de yanışması zaten. Ancak çok zor okudu bunu Mücella Hanım başladı ama bitiremedi. Çünkü gaz bulutları vardı kendisinin de kalp sorunu olduğunu bizzat kendisinden biliyoruz.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 Ama o ayrımda artık onun da ötesine geçildiği görülüyor. Kendi seçtiği Hasan Kaçan, Necati Şaşmaz ve Gökhan Özoguz adlı bunların sanatı yani yazar, oyuncu ve Gökhan Özoguz'u tanımıyorum. Müzisyenmiş öğrendiğimize göre şimdi şu anda bir de gene tam ne olduğunu bilemediğim sunucu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 İbrahim Yiğit de hem bu da üstelik Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanıymış. Erdoğan'ı hem İstanbul'da yapılacak 3. Köprü'ye Yavuz Sultan Selim isminin verilmesini eleştirmiş. Hem de %50'yi evinde zor tutuyorum sözünü hatırlatıp. Türkiye'de iç savaş mı çıkaracaksınız? İnsanlar birbirlerini mi öldürecekler? diye konuşmuş New York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 Tarihçi, Türkiye tarihini inceleme, inceleyen bir uzman olması açısından oldukça önemli. Milli irade e, yanılgısından bahsediyor. Erik Jan Thürher'den bahsediyoruz. Gezi eylemleri başladığında da Türkiye'deymiş. Hı. Hollanda'da Leiden Üniversitesi'nde Türk Etütleri Enstitüsü'nün başkanlığını da yapmış ve aynı üniversitede ders veriyor akademisyen. Eee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 ciddi bir yıkıma uğramadan bundan dönülmesi gerektiği konusundaki uyarıları yapanlar arasına önemli bir akademisyen, tarihçi Sürher'de katılmış oldu. Evet. Hadi. Şimdilik burada açık gazeteyi sonra erdirelim. Ve ne çalıyoruz? Eee Ne çalıyoruz? Ben de merak ettim şimdi. Ben de baktım. Bir sürpriz var galiba. Maggie's Farm çalalım. Tamam. Bob Dylan'dan. Gayet iyi Bob Dylan'da güzel gittik bugün zaten. Evet bugün öğle gittik ve Bob Dylan'da Maggie's Farm dinleyerek sonra erdiriyoruz programımızı. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. We're up the floor 50 che caste